Radyo Agos Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo Agos saatinde yine beraberiz. Ben Bakra Destukyan ve arkadaşım Zeynep. Bugün sizlerle Agos'un bu haftaki sayısından derlediğimiz haberleri paylaşacağız. konumuz olacak ve hiç lafı uzatmadan Zeynep bu hafta neler konuşacağız? Hangi başlıklarımız var? İlk haberimiz ne? Ee, günaydın. Bu hafta ilk haberimiz talan edilen mezarlıkta zaralıların sızlayan kemikleri başlıklı bir haber. Zakaya Mildanoğlu'nun hazırladığı. Ee, Haycar'ın yani Ermeni Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği'nin düzenlediği geziyle Zara'ya giden grup çok acı bir gerçekle yüzleşiyor. Orada yol yapımı sırasında e, eski Ermeni mezarlığının talan edildiğinin farkına varıyorlar. Kemikler dışarıda. ...fotoğraflıyorlar, biraz öyküsünü dinliyorlar. Bu hafta oradan başlıyoruz. Evet, bu hoyrat bir çalışma, yol çalışması. Anadolu'da pek çok Ermeni yerleşimine karşı... ...Ermeni kültürel mirasına karşı gösterilen hoyratlığın bir örneği... Zakarya Mildanoğlu diyor ki, yolun geçtiği alan bomboş bir alan... ...koskoca bir düzlük, başka yeri yokmuş gibi yol inadına mezarlıktan geçirilmiş... Ve dozerler toprağa kazdıkça kemikler ortalıkta, o kemikler de çöpe gidecek. Yani e, şaşırmıyoruz ne ki bütün bu görüntülere, bütün bu haberlere şaşırmıyoruz. Oysa biliyoruz ki yani e, ölüler bütün dinlerde saygı duyulan nesnelerdir. Usulüyle gömülmesi, usulüyle muhafaza edilmesi, kemiklerin, yani mezarlığın bir dokunulmazlığının olması gerekir, beklenen budur. Şartlar değişebilir zaman içerisinde bir mezarlık yeri başka bir amaçla kullanılabilir ama herhalde böyle ortalığa kemikler saçılması hiçbir şekilde. Ama böyle işte. Bu arada söylemek gerekir internet sitemizde yaptığımız bir haber var bu hafta gazetede yer almıyor ama Taksim Meydanı projesinde meydanı kazarken çıkan mezar taşları. Mezar taşları evet. evet şu anda arkeoloji müzesinde yaklaşık 13 tane mezar taşı. Ermeni Mezar Taşı bulundu. Bu mezar taşlarının bir kısmını biz daha önce de zaten e, parkı gezerken de görebiliyorduk. Hı hı. Ben çocukluğumdan daha doğrusu bunu anımsıyorum. Orası çünkü aşağı yukarı 3-400 yıl kadar mezarlık olarak kullanılan bir alandı. Sonra geçen sayılarımızda haber yaptık. Gezi Parkı yapılırken 1940'lı yıllarda oradaki mezar taşlarının bir kısmı o basamaklarda kullanılmış. Hatta Eminönü'nde Yeni caminin ee, çevre düzenlemesi yapılırken de kullanılmış o taşların bir kısmı. Hı. Ama halen bir sürü taş var belli ki orada. Hı hı. Yazılı taşlar. Üstünde e, tarihleri olan, isimler olan, işte kimdir, ne zaman gömüldü gibi, nerede doğdu, nerededir gibi bilgiler olan mezar taşları. Sarkis Serapyan onların bir kısmı deşifre etti o taşların, üstündeki yazıların. Hı. Bir de Kore Savaşı'nda Seva göyküsü var Zeynep. Bu da Emre Ertanil'in hazırladığı bir haberdi. Bunu da bir e, paylaşalım mı dinleyicilerimizle? Evet, e, CHP Milletvekili Şafak Pavey'in ve'nin 10 Haziran'da İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan e, Doğu için yeterli başlıklı yazısıyla ortaya çıkan bir şey. 774, 700 pardon, 724 kişilik Kore Savaşı şehitleri listesinde Ermeni Yaqar adı yoktu. Fakat e, bir başka Ermeni Ohanes Büyük Andoğl'unun Adı vardı. Dolayısıyla bu başka bir şey. Yani ee, Aslında e, orada bir e, hatamız var, bir <gülüyor> yanılgımız var. Onu hemen ben, ben fırsat doğmuşken e, düzelteyim. Bu iki isim aynı adam. Öyle mi? Evet. Oannes Büyük Andon olduğuyla Jan Arat denen adam aynı adamlar. E, Jan Arat bir takma isim. E, Hagop Arat... E, e, ressam olduktan sonra sanatçı ismi olarak bir Arat soyadı kullanmaya başlıyor. Hagop Arat oluyor. E, kardeşi de aynı isimden yola çıkıp Can diye takdim ediyor kendisini. Ama gerçek adı Ohanes Büyük Andon e, veya Büyük Andonyan. E, Ohanes de Ermenicedeki kısaltılmış haliyle Onni'ye dönüştürülüyor. Hı. Onnik diyorlarmış ona. Nitekim burada bize bu çağrışımı yaptıran çok ilginç cümle de şu... on seni vuruyor mu diyor arkadaşı. Hı -hı. <gülüyor> o da vur nasıl olsa askerlik de bitti diyor. 15 Hı -hı. gün var çünkü teröristlerinde. 15 gün sonra Türkiye'ye dönecekler. Evet tıpkı sevak balıkçı gibi. Yani o çağrışım tombulum seni vurayım mı demişti o Kıvanç Ağolu. Burada da arkadaşı onun adını bilmiyoruz işte silah arkadaşı. On seni vurayım mu diyor. Olay böyle oluyor. Akrabalarını bulduk, akrabalarından dirdik bu bilgileri. Hatta Kore'deki mezarcından getirilen toprak Şişli mezarlığına serpiliyor. Şişli mezarlığında şehitlik diye anılan bir bölüm var çünkü. Hı. Tam da oraya dökülmüş o toprak, Kore'nin toprak getirtilmiş. Annesinin çabalarıyla, annesi o dönemin Ermeni patriğine ricalarda bulunmuş ki... ...hiç değilse gidip dua edeceğim bir yerim olsun Hı. diye... Kore'de defne etmişler çünkü. Bir sonraki haberimiz e, cami projesi Atina'yı karıştırdı. E, başlıklı haberimiz Evren Dede'nin hazırladığı. E, Yunanistan Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim ve Dın İşleri Bakanlığı adına Atina'da bir cami inşası ihaleye açıldı. Fakat bu cami inşasına e, sadece... Gruplardan aşırı bir tepki var protestolar düzenleniyor Yunanistan'da şeriat istemiyoruz camiye hayır sloganları atılıyor Ne diyebiliriz camiye hayır Yunanistan'da e, şeriat istemiyoruz son derece anlaşılabilir bir tepki bu Türkiye'den bakılınca çünkü Türkiye'de de bir kilisenin onarılması gene aynı zihniyetteki e, sağcı basın tarafından hedef haline getirilmişti Evet, dinciler, faşistler dünyanın her yerinde aynı özellikleri taşırlar. Bunların Müslüman veya Hristiyan olmalarının bir farkı yoktur. Yunanistan'daki faşistler de vazifelerini yapmışlar, yapmaları gerekeni yapmışlar. Yani tabii oradaki caminin e, şeyini de bilmiyoruz şimdi. Yani Yunanistan'da nasıl bir Müslüman popülasyon var? Atina'da mesela ne, nasıl bir Müslüman nüfus var? Gümüşci neden olduğunu biliyoruz dedi ağaçta şurada burada ama Kırçel'de. Orada nasıl bir şey var o caminin ihtiyacı ne yoksa salt bir Atina'ya cami yapmış olma gereksinimi da bilmiyoruz. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Ee... Evet Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin ilginç açıklamaları. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Gelince bunlar bizi biraz dikkatimizi çeken açıklamalar. Çünkü o partinin genel olarak duruşunu biliyoruz. İnkarcı, resmi söylemci, biraz iddihatçı duruşunu biliyoruz. Bütün bunun içerisinde topraklarından sürülen tüm yurttaşlarımıza özür borçluyuz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aykan Erdemir, Bursa Milletvekili. Burada özellikle de bir noktaya altını çizerek belirtiyor. O da Gökçeada. İmroz Adası. Orada çünkü 64 yılında kapatılan bir okul var. O okulun tekrar hayata geçmesini öneriyor. Bu konuda soru önergesi vermiş ama soru önergesine hiçbir yankıda bulamamış. Bugüne kadar henüz gündeme gelmemiş bu önerisi. Demokrat bir duruş. Bu duruş mecliste belki de pek çok partide aynı şeyleri söyleyebilecek insanlar var ama insanların sesleri nedense... Çok az duyulabiliyor. Genel temayülün içerisinde kendilerine fazla da bir alan bulamıyorlar. Sesleri yeterince gür çıkamıyor. Kendi eksikliklerinden değil, genel iklimin dayattığı bir şey olsa gerek. Evet, şimdi süre olarak nereye geldik biz? Galiba bir şarkı arasına var, evet. geldik değil mi? Nedir peki dinleyeceğimiz? Yunan evet. sanatçı kimmiş? İlk şarkımız Yunan sanatçı Rena Dallia'dan Gülbahar dinliyoruz. Cumartesi günüyle altı bir daha içimizi coşturdu. Bu kadar güzel şarkından sonra biz şimdi ne konuşacağız? Muş'tan ne olmuş? Belediye Başkanı söylemiş? Bu haberi sen bize aktar zeynettin. Ne oluyor Muş'ta? Bu yine Emre Ertan'la imzalı bir haber. Önceki hafta başka bir haber yapmıştık. Muş'ta tarihi Ermeni evlerinin yıkılıp yerine TOKI projesi yükseleceğini evet. haberleştirmiştik. Daha doğrusu başka bir haber değil. Bu haber o haberin devamı. Emre Bush, Muş Melediye Başkanı Necmettin Nede ile konuştu. Ee, AK Partili'de de Toki konut yapılacak bölgenin heyelan ve deprem bölgesi olduğunu bu yüzden de evleri yıktıklarını belirtirken ısrarla orada Ermenilerden kalma tarihi olmadığını savunuyor. Kendisiyle telefon görüşmesini yaptık o görüşmeyi de olduğu gibi aktardık. Biraz trajikomik bir haber bu. Gerçekten de çok e, ilginç bir haber oldu. Çok çelişkilerle dolu bir ifadeler var. Burada tam senin o belirttiğin gibi orası zaten heyelan bölgesi onun için yıkıyoruz. İyi doğru ya niye ev yapıyorsunuz o zaman? Heyelan bölgesine ev mi yapıyorsunuz? Deprem bölgesine ev mi yapıyorsunuz? Ve sonra e, benim çok dikkatimi çeken şu ifadeleri oldu belediye başkanının. E, biz belediye başkanına... Bu yıkımı, TOKİ'yi, şunu bunu sorduğumuzda verdiği cevap 1940 doğumluyum. Bu memleketin çocuğuyum. Belediye başkanlığına bakkallık, manavlıktan gelmedim. Emniyette çeşitli görevler yaptım. 10 yıl Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Doğru Yol Partisi'nden milletvekilliği yaptım. Seçim barajını aşamayınca belediye başkan oldum. Ben ailemizin 4. milletvekili 3. belediye başkanıyım. Yani şimdi... Daha sonra söylediği sözleri dinleyince tam da böyle e, Türkiye'nin e, sosyopolitik iklimine ne kadar uygun bir bütünlük oluştuğunu görüyorum. Bilhassa şu bakkallıktan manavlıktan gelmedim. Biraz sonra çünkü şöyle bir e, cümle kullanıyor. Diyor ki, e, Muş 1917'de Rusların işgaline uğradı. Ruslar çekildi, Ermenler kaldı. Ermeniler Ruslarla geldiler diyor evet. 1917'de. Onlar çekildiler, Ermeniler kaldı, Ruslar çekildi, Ermeniler kaldı. Bu cümleyi bir bakkal söylemezdi. Hani muşlu bir manav böyle bir cümle kurmazdı. Bu ancak siyaset terbiyesinden geçmiş, ailesinde dört tane milletvekili olan, üç tane belediye başkanı olan, Doğru Yol Partisi kadrolarında çalışmış. Bugün de AK Partili bir e, insanın söyleyebileceği e, cümleler. İnkarcılığın bu boyutu. Bu inkarcılık için şunu söyleyeyim. Geçen haftaki haberi yapmadan önce Emre bir ara bizim odaya geldi Ermenice bölümüne. Sarkis Seropyan'a şunu sordu. Bana Muş'taki Ermeni mahallesi neresidir biliyor musunuz? Seropyan şöyle bir aksi aksi baktı Emre'ye. <Gülüyor> Oğlum dedi Muş'ta Müslüman mahallesi neresidir diye soracaksın. Muş Ermeni şehridir çünkü dedi. Muş'un tamamı Ermenidir. Hangi Ermeni mahallesinden bahsediyorsun? Yani böyle bir gerçeklik varken bu adam diyor ki 1917'de geldiler. 1915 öncesinde Muş kazası diye bir kutu hazırladık. O 15 öncesinde neler oldu? 299 kilise, 94 manastır var, 53 haçeri var. Toplam 140 Ermeni yaşıyor. E bu adamcağız bunları mi? bilmiyor mu? Duymamış mı? Hiç mi duymamış bunları? 17'de Ruslarla beraber geldiler. Ruslar gitti onlar kaldı. Yani öfkelememek mümkün değil. Ama bu etiketlerle, bu e, referanslarla konuşunca bir insan öfkelenmemek lazım, anlamak lazım. İnkarı içselleştirilmiş bir siyasi ahlaktan geliyor. Evet, e, heyelan bölgesi diyor, çoğu ev terk edilmiş zaten, çoğusu, çoğu da daha evlerden çıkmamış diyor. Ama neden o zaman heyelan bölgesine ev yapılıyor deyince, heyelan bölgesi biraz daha... Aşağılık kalıyor, kalıyor. Bir yani... Bir yandan deprem bölgesi olduğunu söylüyor. E, Emre sormuş, hem deprem bölgesi hem de heyelan bölgesi olan yere neden konut yapıyorsunuz diye. E, heyelan bölgesi olduğu için oradaki evimizi bıraktık diyor, bölgedeki turizm potansiyelini oraya çıkarmak için de Toki'yi oradan başlattık, başlattık diyor. diyor. Hani, ben de üç tane ev aldım diyor orada. <gülüyor> evet. Dedemler 80, 100, 150 yıl önce oraya yerleşmiş diyor. Bir kitap kanıt varsa oturur belgelersiniz yoksa bu hikayeleri dinlersiniz diyor. Tapusu olan varsa göstersin diyor. Ha, bu da çok ilginç tabi tapusu olan varsa göstersin. Belge istiyor yani. İnkarcı tarihçilerin tipik davranışına başvurmuş belge getirin tapu Eminim tapu da vardır bir sürü. O dair mesele. Yani bu evlere ha. dair değil... ...Muş'a dair bir sürü tapu vardır eminim ki. Zaten mahalle sakinlerinden Ercan de ...150 yıllık Osman dönemine ait... ...tapusu olduğunu söylemiş. Ona da soruyor neredeymiş o tapusu varsa var. Benim dedemin kaldığı ev var o mahallede... ...ama topları yok. O bizim 40-60-100 yıllık evimizde... ...ama tapumuz yok gidiyor bizim bir bağımız var o bağ için zamanda Ermenilerin diderler e peki Ermeniler kimden almış daha öncekilerden <gülüyor> almış diyor gerçekten bunlar çok vahim şeyler bütün bunların cevabını belki de çok kolay bulabiliriz ama genel kurmay başkanlığı şer koydu bu memlekette tapu kayıtlarının e, dijital ortama geçirilmemesi için Türkçeleştirilmemesi için tam da bu belediye başkanı böyle konuşabilirsin diye kondu o şer dünyanın neresinde Tapu kayıtlarını güncelleyelim mi diye genel kurmaya sorarlar ve hangi genel kurulmayla bu konuda fetva verir. Hepsinin arkasında yatan şey gayet net, gayet açık. Evet, bir de şöyle e, e, enteresan bir şey var. Ee, ...henüz Toki için, e, Toki'nin yapacağı evler için harekete geçirmedi. Dolayısıyla bir buz buz bir suç değildir diyor. Hani siz <gülüyor> geçinceye kadar yaptığınız suç olur mu, olmaz mı diyor. Ben Filanca'yı öldürmeye gidiyorum dediğiniz zaman bu suç olmaz. Eyleme geçince sorun olur. Ben mahallenin Toki'ye dönüşmesini istiyorum. Ayrıca kale mahallesi deprem bölgesi oranın boşaltılması için 20 yıl önce alınan karar var. Ben filancayı öldürmeye gidiyorum demek. Suç olmasa da suç ihbarı olur. suçun. Yani bir yandan yani. kendi kendini ihbar <gülüyor> etmiş oluyor aslında. Suçun ihbarı olur. Ama hakikaten işte buna e, neyi konuşuyoruz böyle bilmiyorum. Aslında hiçbir yoruma gerek yok. Bütün e, telefon konuşması buraya deşifre edildi. Bizim sorularımız Sayın Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede'nin cevapları. Yorumlarında kendi içerisinde okuyucuya çok açık şekilde aksarıyor zaten. Yani buna dair hakikaten ne konuşabiliriz? Bu inkarcılığa dair ne anlatabiliriz daha fazla? Diyor ki benim babam 1955'te ameliyat oldu İstanbul'da. Doktor Manolyan soyadlı bir Ermeniydi. Manolyan Muşlu olduklarını <gülüyor> ve İstanbul'a gelirken altınları gömüp geldiğini söylemişti. Hatta babamlar da bu hikayenin üzerine Manolya'nı Mürşe davet etmişti. He, gel altınları bulalım paylaşalım mı demişler <gülüyor> babanın altınlarına. Anadolu'nun şehir efsaneleri bitmeyen tükenmeyen. Evet bu haberle dair başka ne konuşabiliriz Zeynep? Yani konuşmaya değer bir şey görüyor musun sen yoksa başka bir şey mi konuşalım şimdi? Yani artık? görmüyorum aslında. Ben de görmüyorum. Peki o zaman bir e, müzik arasına mı gidelim? Evet e, şimdi e, Muşlu sanatçı Civan yandan bir şarkı dinleyeceğiz. Kanadalı sanatçı Michel Baroc'la birlikte yaptığı To The River adlı şarkıyı dinliyoruz. سری شور نمتنم، وقت خود زرک است نبلم. خلبال دالهن نه بازاروما بازاروما Radyo Agos Açık Radyo Reklamlar Deniz Aşırı Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Denizpak Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar bitti. Sandıktaki sesler. <Sessizlik> Anadolu'da Rum müziği, Yunan şarkısının yüz yılı. <Sessizlik> 15 günde bir Cumartesi günleri 14.949 Açık Radyoda. <Sessizlik> Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Aliancı. tarafından halkların halkların hakkı elinden alınıyor. Yaşama hakkı elinden alınıyor. Onların diri diri yanmalarına göz yumuyorlar. Üstlerine bombalar atıp öldürüyorlar. Ve hiçbir şekilde ne de olsun insanlar hak arayısına karşılık veriyor devlet. Ne burada Mademasa 20 yıl üstünden geçti hiçbir cevap yok. E biz bunlara artık ses çıkarmak istiyoruz. Müslümanlarım bu haksızlığa, adaletsizliğe göz yumaması gerektiğini düşünüyor ve bugün bunun için buraya geliyoruz. Ve tüm Müslümanlardan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Egemenlerden, iktidarlardan, zalim iktidarlardan hesap sormalarını istiyoruz. Açık Radyo. Radyo Argos. Evet şimdi e, konumuza aldık. aldık. Konumuz evet. e, Evrensel Gazetesi Foto Muhabiri, e, fotoğrafçı Özcan Yaman. Ayrıca e, geçen hafta Gezi Direnişi ile ilgili direniş ve fotoğraf başlıklı bir sergi açtılar. Karşı Sanat Galerisi'nde Red Fotoğraf Kolektifi olarak Özcan Yaman geçtiğimiz hafta bugün... Ee, polis müdahalesinde Taksim'de yaralandı. Yardır. Şu anda çenesindeki dikişi görebiliyoruz ama çok şükür iyi şu anda karşımızda duruyor sapasağlam. Onunla Red Fotoğraf kolektifini, e, direnişi fotoğraflamanın ne olduğunu direnişin sanat için getirilerini sanatın direniş için getirilerini ve daha birçok şeyi konuşacağız. Uzun uzun vaktimiz var. Sözü size devrediyorum. Bana. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ya anlatın bakalım, şu bak. <gülüyor> Taksim'de neler yaşadık, ne oldu bir ya, aydan beri? Taksim'de neler yaşadık? Aslında bütün İstanbul yaşadı Taksim'de. Ee, ben fotoğrafçıyım. Ee, i̇lk aklıma gelen bu tarihi anları kaydetmek, bugünlerin tanıklığını yapmaktı. Elimden geldiğince onu yapmaya çalıştım. Ee, Red Fotoğraf grubu olarak... Şöyle bir şey diyebilirim. yani Nerede bir fotoğrafçı varsa red fotoğraf oradadır gibi bir cümle sarf edebilirim. Sergi de zaten onun üzerine gelişti. Kendinde sorumluluk hisseden fotoğrafçı arkadaşlar benim gibi düşünenler ya da bugünü sürekli kaydetmeye çalıştılar. Ben bir gazeteci olarak biraz basına yönelik fotoğraf çekimleri yaptım. Onun dışında belgesel anlamda arşivlik fotoğraf çekimleri yaptım ve Sürekli her dakikayı dolu dolu değerlendirmeye çalıştım. Bunlar tabii önümüzdeki günlerde daha çok ortaya çıkacak şeyler. Ondan sonra bu sergi fikri gelişince 32 arkadaş sergiye katıldı. Bunların içinde çok ismini bildiğiniz arkadaşlarımız da var. Yani fotoğraf sanatçısı tırnak içinde söylüyorum. Gazeteci, işte amatör fotoğrafçı. Hatta e, fotoğraf kurslarına yeni başlamış arkadaşlar da var. Ama bugün serginin bütünlüğüne baktığımızda bu ayrımı görmeyip sanki tek bir elden çıkmış bir fotoğraf sergisi gibi. E, bunun nedeni ben böyle aldım gidiyorum ama sorularınız olursa Tabii. arada. <gülüyor> İstediğimiz buydu çünkü bir hikayeyi anlatıyorsunuz evet. bu hikayenin içerisinde. Hem gezi var hem fotoğraf kolektifi var. Evet. O bakımdan çok doğru bir gidişteyiz. Peki. Devam edin sizi dinliyoruz. Ee, şimdi o zaman biraz başlar alayım. Her yıl Temmuz'un 7-8'inde iki günlük bir festival yapılıyor İstanbul'da. Tabii bunu bilmiyoruz siz de duymamışsınızdır. Bu bir grup sanatçı arkadaş bir platform kurmuşlar. O yılın önemli olaylarını 7-8 Temmuz'da iki günlük festivalle e, uyguluyorlar ya da işte gerçekleştiriyorlar. E, geçen yıl e, işte bu kadın cinayetlerine karşı dikkat çekmek üzere iki günlük bir e, per, e, festival gerçekleştirmişlerdi. Bunu da sanat eylemi adıyla yapıyorlardı üst başlığı. E, bu yıl e, malum direnişler yılı oldu. Dolayısıyla konuyu direniş üzerine çevirdiler ve diren sanat dediler alt başlık olarak. Bunlar muhalif galeriler, sanatçı atölyeleri yani Avrupa ve Anadolu yakasındaki sanatçı atölyeleri ve sokakları mekan olarak seçiyorlar. Ee, Tabi gezi olayları süreci böyle sıkıştırınca da e, karşı sanata girip ya biz böyle böyle iki günlük bir festival gerçekleştiriyoruz bize bu konuda yardımcı olur musunuz deyince... Karşı sanat da bize teklifte bulunuyor. Yani siz red fotoğraf olarak başından beri burada fotoğraf çekiyorsunuz. Bu sergi gerçekleşirmişsiniz böyle bir sergi. Bu etkinlik kapsamında tarih ayın 3'ü veya 4'üydü. 7'sinde de etkinlik başlıyor. Yani 3-4 günlük bir süre zarfında biz internet ortamında fotoğrafçı arkadaşlarla bağlantı kurduk. Onlardan fotoğrafları topladık elemelerimizi seçmelerimizi yaptık bastırdık ve tam e, altısında sergiyi açtık Cumartesi'nin geçen hafta bugün hı hı. güzel bir açılış oldu evet, evet serginin açılışını biraz detaylı anlatabilir misiniz evet. bize e, güzel ve vukuatlı oldu çünkü <gülüyor> <gülüyor> e, zaten e, İstanbul'da son bir buçuk aydır her gün biliyorsunuz bir kaos yaşanıyor ee, o günde biz e, sergiyi saat 5 civarında açtık. Fakat e, etkinlik yani sanat eylemi etkinliği ya da diren sanat etkinliği e, sabahtan başladı. Saat 9'dan 5'e kadar e, Kardelen Fincancı e, Taksim Meydanı'nda e, bir performans gerçekleştirdi. E, boş bir tuvale resim yapmaya başladı. İşte saat 5 civarında. Taksim Meydanı'ndan Karsant Galerisi'ne kadar yaptığı resmi işte aşağı yukarı iki metre, üç metre bir resim e, elde sloganlarla taşıyarak galeriye getirdiler ve galeride onu yerine astık. Ondan sonra biz e, Diren Sanat Etkinliği'nin açılışını yaptık. Yani direkt red fotoğraf etkinliği olarak değil Diren Sanat adı altında bir kolektif. E, içeride. ııı e, 5-6 tane fotoğraf dışında işte grafik çalışmaları olan resim ve işi olan bir sergi daha var. Şimdi eğer gelenler olursa bir odada bunları da görecekler. Yani sırf fotoğraf sergisi değil. Açılış günü işte konuşmalar yaptık. Kendi içimizde fotoğraflar üzerine konuştuk. Saat 7'de dayanışmanın çağrısıyla tekrar meydana döndük biliyorsunuz ee, ve olaylar oldu polis sokmadı işte bir sürü e, şey bütün gece sürecek olan bir yeni güne yani yeni geceye başlanmıştı aslında belki de yeni demek de yanlış eskinin devamı devamı gibi ee, ben o zaman oradan yaralanmama gelim o konuyu hı. bir atlatmış oldu ee, evet nasıl oldu gaz bir şey etti. gaz bir isabet etti şimdi saat 22 civarına kadar işte İstiklal Caddesi ve Taksim arasında gidip geliyoruz. Yolda gazeteci arkadaşlarla muhabbet ediyoruz, kritikler yapıyoruz. Daha önceleri çok polisle muhatap olduk ama ben hiç yaralanacağımı düşünmüyordum açıkçası. Bir de biraz bu alanda uzman olduğumu düşünerekten genç arkadaşlara da öğütler de bulunuyordum. İşte kesinlikle yalnız dolaşmayın. Başka gazeteci arkadaşlar olmadan bir yerlere girip çıkmayın. Dirilişçilerin arasında onların saklandığı yerlere saklanmayın. Kendinizi açığa çıkartın, Sürekli açıkta olun. Filan gibi de öğütler veriyordum. E, baktım rutine bindi artık. Nerede 3-5 kişi görüyor. Polis öyle bir gaz bombası atıyor. İşte bir ne diyorlar ona e, su sıkıyor. Su sıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle, tamam. İyice de dozuda düşünce dedim artık ben Karaköy'e doğru yürüyorum. Oradan evime gidip. E, Balosokağın hizasına geldim sırada bir akrep. Yani bu üzerinden şey atıyorlar ya. ...plastik bermi... ...bir tane o... ...peşinde 50-60 tane polis... ...ama böyle tam tehditiz ...çevik... ...hızla sokağa girdiler... ...yani öyle sokakta da bir hareket yok aslında... ...merak tabii yani dedim ya bir, bir şey olacak herhalde... ...ben de peşlerine girdim... Ee, ...Baloz sokan bir sonraki... ...Solakzade Sokak zannediyorum ...hani V şeklinde onlar birleşir... Evet. ...Solakzade Sokak'tan girdiler... ...ben de peşlerinden işte bir 15-20 metre uzağından geliyorum... ...fotoğraf makinesiyle belgeleyerek... ...çekerek ilerliyoruz. Akrep birden Nevzade Sokak'a döndü. Ben şaşırdım. Şimdi yani İstanbul'da olanlar bilir... ...Nevzade Sokak'ta üç kişi yan yana... Doğru, e, ...Nevzade evet. girer. giren... Evet. İşte ...bir akrebin genişliği üç insan veya dört insan... ...şeyi... ...tabii o beni daha da meraklandırdı. Peşine girdiğimde polisler akrebin önünde... ...akrep zaten köşeyi dönerdi ama... ...orada kalmak zorunda kaldı. Kalmış yani. yani sokak müsait değil. E, masalar sandalyeler geldi dışarıda bildiğiniz o klasik nevizade gözüldü e, masalar işte yemek yeniyor içkiler içiliyor eğlence sürüyor bir yerde bir anda e, plastik mevler havada uçuyor polisin haütücü sesleri ama karşısındaki e, kitle öyle kolay kolay Aa, polis gelmiş saygılar sunarız, buyurun filan diyecek bir kitle değil herkes ayaklanıyor e, sloganlar karşı koymalar filan polis bir geri çekildi Sonra akrebi de çıkar. O tam yolu kesti. Ben bunların hepsini fotoğraflıyorum. Yani ben oraya görevimi yapıyorum açıkçası. Bunun üzerine e, polis birkaç sorti denedi. Sonra e, kitle içerisinden iki üç tane iki bayan bir e, erkek arkadaş e, ya yapmayın işte burada bir sorun yok. Niye böyle illa baskı kuruyorsunuz falan filan yok. Sen misin böyle korusun? Hepsini sağa sola iterek tekrar deniyorlar. Milleti tehde eder gibi falan. Düşündüm yani Nevizade Soka Sanki adres vermiştin git burayı bas demiştin. Böyle bir şey yapıyorsun. Yani bir yandan da olayları yorumlamaya çalışıyorum. Ee, ve asıl üçüncü dördüncü sorttan sonra baktılar orayı yarıp geçemeyecekler. Sloganlar ve bayağı bir direniş var. Hem esnaf hem müşteriler. Bunun üzerine geri çıktılar. Orada köşede bir otel var tam. Ben de otelin merdivenden de biraz yüksek ya. Öyle görüntüyü rahat diye Çekiyorum. <gülüyor> İşte aşağıya bu polisler geri döndüler, balo sokağa doğru yöneldiler. Akrepen önde, bu polisler arkada ama çok sinirliler. Sivil polisler falan var işlerinde, acayip sinirleri yüzlerinden okunuyor. Diyorum ki bir, bunlar herhalde İstanbullu polisler değil, dışarıdan getirilmişler. Bu sokağa bilmeden, Bilmiyorum, yanlışlıkla girdiler, karizmayı çizdiler. Fakat bunu yediremiyorlar, falan böyle kuruyorum bana kafamda. Yani yorumluyorum. Baktım bayağı böyle bir 15-20 metre uzaklaştılar. Ben de hala çekerken içeriden bir ses işte ya bu bizi çekiyor filan gibi. Duyunca dedim ya ben şimdi bunlarla başıma iş almayayım. Çekeceğim <gülüyor> kadar şey. Kalktım arka tarafları çekmeye başladı yani. Alakasız yerler. Arkamı döndüm? O otelin merdivenlerinde oturdum. Çantamı omuzumdan çıkardım. Kenara koydum. Yoruldum tabii. Dedim, beş dakika dinlerim de. Sonra evime devam edeceğim. İnanır mısınız fotoğraf makinesi boynumda daha çantayı sağ tarafıma koydum. Başımı şöyle bir kaldırdım. O anda gördüm fişeği. Üzerime geliyor dümdüz. Yani direkt sizi isabet aldılar. Direkt geliyor ama ne kadar bir mesafeden atıldı bilmiyorum. Herhalde geri dönüp giderken birisi ulan sen misin çeken deyip döndü attı. Yani bilemiyorum. Orayı görmedim. Karanlık zaten sokağın içi. Ama o pozisyonda. ...hiçbir e, hareket yok... ...insan yok... ...herkes silmiş yerler. ...çünkü 10 dakika önce oralarda gazlar patlamış... Yani ...bir çatışma anında yok, yok, yok ...yani öyle bir çatışma anı falan filan yok... Z stabil bir durum... ...ben... E, fişi gördüğüm anda... ...bütün hayatım zaten geçti... ...böyle A'dan Z'ye... ...nasıl o bir saniyede içinde bütün hayatım... Şey yani. ...anlamıyorum... ...sonra bir anda çenemi koptuğunu zannettim... ...elimle çenemi tutuyorum çarpan e, gaz bombası önüme yere düştü şangur şungur böyle bir metalik sesle çıkardı. Şimdi diyorum ki benim çenem koptu. Ben eğer e, bağırmaya çalışsam bağıramam. Yani bir ah bile diyemedim. Kanlar akmaya başladı. Bir yandan da merdivenin önüne düşen şey bombadan dumanlar çıkmaya başladı. Maske filan yok diyor ki şu, bu tekmat uzağa gitsin de gazdan et filan falan böyle düşünceler kafamdan geçiyor. O sırada arkamdan kapı açıldı. Güven şeyde e, otelin görevlisi iki tane arkadaş kollarıma girip beni otele çektiler hemen kapıları kapattılar sonra i̇şte ilk e, müdahaleyi yaptılar ben şeyi bekliyorum Şimdi birazdan bayılacağım diyorum hafıza kaybım olacak çünkü çok sert bir şey yedim e, ve gözlerimi kapatıp bağırmaya başladım ben dedim evrensel gazetesi muhabiriyim e, lütfen gazeteyi arar mısınız? Bunu hatırlıyorum. Sonra işte bir on dakika kadar dinlendikten sonra Taksim İlk Yardım'a gittik. Taksim İlk Yardım'da ben bekliyorum. Doktor işte şey diyecek ne oldu? Durum nedir? İşte rapor yazacağız sana kardeşim. Hani düştün mü? Biriyle mi kavga ettin? Kendi kendine bir yere mi kafa attın? Yani sor işte. Hı hı. Yok böyle bir şey sorgusu var yok. Doktor hemen uzan buraya. Uzandım. Şimdi o yüzündeki diyor şeyi çıkart. E, derler, ha, otelde yapılan şey pansumanı. var ya pansumanı. Ben çıkarttım. Doktor elini bile sürmedi ona. Ha dedi işte sakallıydım da. Öncelikle biraz sakallarını kestiyordu dedi. Biraz uç taraflarını kesti. Fazla bir şey yok dedi. İki dikiş kurtarır dedi. İki dikiş attı. Aç ağzını oynat ağzını kafanı kaldır yatır. işte konuş falan. Bir sorun yok tamam. Taburcu olabilirsin dedi. Pansuman için de sağlık ocaklarına gidebilirsin. Peki de rapor? Raporu dedi sonra alırsınız. Ya Nasıl sonra? Yani, rapor diye ben yine şey yaptım. Savcılıktan dedi, yazılı izin gelmeden rapor vermiyoruz. O sırada da kapıdan girişte İstanbul Barosu'nun avukatları vardı. Onlar e, gerekli e, şeyleri tuttular notlarını... O notlar üzerine ben dedim ne yapacağız? Abi gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunlarla yedip baş ediyoruz. Ve e, o görün o şekilde bitti. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Ondan sonra sohbetimize tekrar devam ediyor olacağız. Yunanistanlı grup İmam Bayıldı'dan şarkı şarkısını dinliyoruz. <gülüyor> Şimdi bu şeye dönecek olursak gene fotoğraf evet. özelinde dönecek olursak ilgi alanınıza dönecek olursak evet. ve bu e, karşı sanatta halen devam eden sergiye gelecek olursak henüz dün akşamda bir televizyon kanalında e, gezi etkinliklerinin sergilere dönüştürülmesine yönelik bir eleştiri cümleleri duydum. E, bu cümleler özellikle şu veya bu grubu hedef almıyordu bir genelleme yaparak. Gezi direnişinin salonlara sığmayacağı, sergi salonlarına sığmayacağı gibi bir yerden yola çıkıyordu. Sokakta yaratılan bir eylemlilikti. O eylemliğin belgeseliydi, bunu hiçbir salona sığdıramayız gibi bir görüş vardı. Bu eleştiri için ne demek istersiniz ya da genel olarak... Gezi eylemi sanatsal bir kışkırtmalara da yol açtı. Besteler yapıldı mesela. Müzikler üretildi. Ne bileyim işte fotoğrafçılık en yaygın şey. Muhtemelen ressamlar falan da çıkacaktır. Zaten sokak ressamları, grafitiler, şunlar bunlar. Bu sanatın bir yandan da ticaretleşmesi, bir metaya dönüşmesi gibi bir süreçten de bahsedildi. Bizim bu bağlamda neler anlatmak istersiniz? Vallahi öyle bir konu açtınız ki sabahlar konuşabiliriz aslında. <gülüyor> Şimdi benim Ağustos'ta çıkan dünkü e, röportajı, röportajımızda diyelim sergiyle ilgili her direnişçi bir sanatçı oldu diye bir e, manşet öyle attılar yani benim <gülüyor> bir sözümden yola çıkarak. E, bu dedikleriniz o anlamda e, çok doğru. Yani bugün eğer başarıyla grafiği yükselmiş bir direniş varsa bunun nedeni sanatla buluşmuş olmasaydı. Sanat neredeydi? Sanat o andaydı. Yani e, her direnişçi neredeyse bir sanatçı olmuştu derken e, bir yandan e, barikat kurarken öbür yandan grafit yapıyorlardı. E, arka ceplerinde bir sprey boyası e, ve sanatla direnişi bir arada götürdüler. E, bu görsel sanatlarda olduğu gibi e, mesela barikatlarda şarkılar üretildi. Bunları izledik. da herhalde e, gruplardan biri. E, kardeş türküler. Yani birçok bir kişi ve kurum e, burada sanat ürettiler. Şimdi mesele üretilen sanatın paylaşımı. Pardon, sözünüzü kestim. Bu müzikal anlamda en İlginc görüntülerden biri de o koskoca kuyruklu piyanonun evet, kamyonla evet. taşınan meydanlarda evet, bir performans, bir, bir performans. performans, güzel yani, bir şeydi. Muhteşem o. Evet. bir şeydi. Şimdi e, direniş sürekli üretti. Yani sanat üretti, bunu pratiğe geçirdi ve toplumsallaştırdı, yaygınlaştırdı. Zaten sanatın e, bizim anladığımız manadaki yeri de bu. Sanat hayatın içinde e, insanın ee, sanat nesneleri olan ilişkisinin birlikteliği ee, ben de yıllardır e, bu konuda ve böyle olması gerektiği yolunda mücadele eden insanım. O anlamda e, biraz önce söylediğiniz o televizyon programlarındaki tartışmaya dönersek e, bir kısmen doğru söylüyorlar ama e, bakış açısına bağlı onların doğru söylemeleri de e, sanat her yerde yapılır. Sokakta, Hı -hı. E, metroda ee, çarşıda, pazarda, galeride insan gibi. olan her yerde. Tabii. işlevselliği tartışılır. Müzelerin işlevselliği tartışılır. Eğer siz bir müzeye işte 50 lira, 20 lira, 30 lira vererek giriyorsanız ve orada çok seçkinli ve korunaklı alana insan üstü bir meziyete ait eserler görmeye gidiyorsanız bu sistemin ya da bugünkü manada algılanan anlamıdır. Fakat toplumsallaştırılmış bir Sistem içerisinde düşünüldüğünde ücretsiz, halka açık ve halkın üretimlerinin yansıdığı bir müzede aynı anlama gelmez herhalde. Hı hı. Aynı şey galeriler için geçerli. Bugün biz bazı şeyleri ne yapıyoruz? Kendimizce ayrımlaştırıyoruz. İşte muhalif galeriler diyoruz. Bugün bir apartman var istihkala giriyorsunuz ağzına kadar galeri dolu. Bir oda bir salon. İki tane resim var kocaman. Peki bunu halk mı geliyor? Buna kim geliyor? Kimse. Buraya koleksiyoner geliyor. Efendim günün moda olan sanatçısından eser almak üzere. Arada pazarlamacılar var. E, bakar ha bu evet Umut vaat ediyor. Peki bu arkadaşın yeri nerede? X yerde galerisi var. Buyurun galerisine gidelim. Galeride seçer, çekini keser. Yani ticarileştirilmiş bir borsa şeyidir. Şimdi bizim anladığımız anlamda bir galeri böyle değildir. E, nedir? Halka açık e, halkla iletişim kurabilecek yerdir. Fakat bu bir kültür meselesidir. Bugünkü sistem dahilinde düşündüğümüzde bu kültür e, bizim muhalif galerilerin işleyiş tarzına e, uymamakta. Ama buna uymuyor diye de biz galeri şeyinden vazgeçemeyiz. Yani onu kendi e, istediğimiz tarza çevirmek. şeyimiz. Şimdi böyle iki karşıtlık var. Siz hangi açıdan bakarak bunu böyle değerlendiriyoruz. O televizyon programcıları böyle bakıyor. Yani öbür türlü bakıyor olabilirler. Böyle değerlendirebilirler. Ama eyvallah. Yani yapacak Hı. şey yok. Ama biz mesela sergi manifestomuzda yazımızı da belirttik. Bu daha bir ilkti. ve Biraz önce programı müzik öncesinde belirttiğim gibi bir e, sanat eylemi etkinliği içerisinde hızlıca gerçekleştirdiğimiz bir şeydi. Yeterli mi? Değil. E, gezi direnişi yıllarca sürecek olan bir sanatsal üretime neden oldu mu? Oldu. Biz bunları fotoğraflarla belge ettik. Alt başlıkları halinde biz daha birçok sergi açacağız. Bunu sokağa taşıyacağız. Zaten red fotoğrafı biraz internetten araştırırsa dinleyiciler, red fotoğrafın yapmış olduğu sergileri ve çalışmaları göreceklerdir. Yani 2008 yılında biz 1 Mayıs devlet şiddetini protesto etmek için fotoğrafın dilini kullanmaya karar verdik. Ve birbirini tanımayan, aşağı yukarı o dönemler 40'a yakın Fotoğrafçı, işlerinde gazeteciler, yine profesyonel fotoğrafçılar, amatörler, ev kadınları dahil, cep telefon şey fotoğraflar dahil bir sergi gerçekleştirdik. Bu sergi e, Dersim Muzur Festivali'ne de gitti, sokaklarda da sergilendi, mekanlarda da sergilendi. E, dolayısıyla bunun üzerine kentsel dönüşüm sergisi yaptık. Bilgi Üniversitesi'nde sergilendi, sokakta sergilendi. Tekel direnişi sırasında Taksim Meydanı'nda... 50 tane fotoğrafı birer metre arayarak arayla yürüyerek Beşiktaş'a kadar gittik. Biz sanatı dediğim gibi yaşamın içinde bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bugün karşı sanatta açarız. Yarın sokağa taşıyacağız. Öbürsü gün Gezi Parkı'nın içine. Ben bu şekilde değerlendirebilirim. Yani o dünkü Şeydeki konuşmaları da. Şimdi bir yandan da sizin anlattıklarınız bende başka çağrışımlara yol açıyor. Memleketimizde her şey hem düşünsel bağlamda hem de sanat üretmesi bağlamında müthiş yeni ufuklar açıyor sanki. Evet. Her şey altını çizdiğinin ötesinde de bir mesajlar iletiyor. Tek direnişi dediniz mesela. Evet. Tek el direnişi, tek el işçilerinin özlük haklarıyla ilgili bir hareketken birdenbire Türkiye'deki sendikal adaletsizlik işçilerin sendikasızlaştırılması gibi bir sürü alanın çok daha geniş bir alanın ifadesi oldu. Evet. Veya kentsel dönüşüm dediğiniz şey aynı zamanda kentin talanının altının çizilmesine yol açıyor. Evet. HES diyoruz. HES dediğimiz basit bir santral meselesi değil. Doğal kaynaklarımızın Kapitalizm tarafından, uluslararası sermaye tarafından talan edilmesine evrilen bir şey oluyor. Doğru. Bu üstelik de örneğin o HES'ten mağdur olan bir dağ köyünün köylülerinin olağanüstü politik bilinçler üretmelerine ne, ne, ne, ne? yol açıyor. Çok ilginç bir zamanda yaşıyoruz. Sanat bunun tabii ki dışında kalamıyor. Ee, evet, şimdi, e, evet tekrar bir şarkı var. Ee, caz müziğini ve klasik Ermeni müziğini harmanlayan Lemaşa Gelecek hafta Yeminci İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek 18 Temmuz Perşembe günü Festivalin Ustalarla Buluşmalar bölümünde şimdi Şamam yandan Sarehovin Mernem şarkısını dinliyoruz. Sarehovin Mernem Hovin Mernem Hovin İm yari boyun merne, boyun merne, boyun merne. Midari yarçem desel, desnoghi çukd açkin merne. Radyo Agos. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, biz en son e, bu Türkiye'deki her eylemliğin yeni ufuklar açtığını, kendi esas çıkış noktasının daha genişinde bir şeyler ima ettiğini söylemiştik. Bu arada bir de e, şeyi e, söylerken bu, gezi eyleminden çıkan sanatın salonlara sığınmayacağını söylerken sanırım kataloglar kitaplar, albümler falan basılıyor. Bunlara dair de söyleyeceğiniz bir şeyler olsa gerek. Şimdi aslında biraz baştan almam lazım. Bir ülkenin üretim koşulları ya da üretici güçlerinin dengesine bakmamız lazım. Bugünkü mevcut üretim ilişkileri bize bunu daha iyi sağlar. Dolayısıyla her türlü fırsatçılığın, her şeyi hemen paraya çevirmenin makul ve mübah sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Direnişler insanlığın hayal ettiği bir dünyayı da kurgumasına neden oluyor. Aynı zamanda bu sistem içerisinde bundan faydalanmayı düşünenlere bir aralık bir kapı da açıyor. Bu yani açıda, pet şişeleri bir buçuk liraya falan satıyorlardı gezide. de içeride 50 kuruşken doğru ama aynı zamanda e, gezi içerisinde tekrar onları 500 kuruşa düşürüldüğü de oldu. E, o tabi orada kurulan o komün düzeni içerisinde çözüldü de aslında bir noktada. Tabi koli de bedava su gelir ücretsiz, tabii, sonra ücretsiz sonra. de yapılır. Şimdi bir deneyim yaşandı aslında. Şimdi e, üretim ilişkilerinden kopuk bir e, şey tasavvur edemeyiz. Yani biz kendi e, hayallerimizi gerçekleşmiş gibi düşünemeyiz. Onlar bizim için Ütopyalarımız sürüyor. Şimdi e, her alanda olduğu gibi bu alanda da bırakalım sıradan basit e, ufak şeyleri, işte katoluk falan, falan onlar gerçekten basit şeyler ama daha büyük tehlikelerden bahsedebiliriz. Nedir? E, bu ülkede e, resmi e, destekle e, bir takım e, sermayenin, sermaye gruplarının büyük şaşalı ve halk için, halka e, inmiş gibi gösterilen büyük etkinlikler düzenlemeye çalışıyorlar. Düzenliyorlardı. İşte Biyanel bence bunlardan biri. Hı hı. E, ve gezi direnişleri hemen öncesinde başlayan Biyanel hazırlıkları diyelim. Kamusal simya, e, işte kamusal alandaki e, çalışmalara ilişkin e, Biyanel çalışmalarını izledik, izliyoruz. Üniversitelerde falan işte otellerde verilen içeriye uygun konseptlerle e, sürdürülen bir takım şeyler ve buna karşı e, direniş gösteren, ses çıkartan e, yapılanmalar da vardı. Muhalif sanat grupları diyebiliriz. Şimdi muhalif sanat grupları niye bir ele karşı? Yani, bence buradan sorgularsak e, bir yere gelebiliriz. Ve hemen e, gezi direnişlerinden biraz öncesinde 20 Mayıs olabilir. Şimdi tam aklımda değil tarihleri. E, kamusal Sanat diye bir şey yapıldı bir otelde ve orada protestolar yapıldı. Şimdi e, yine zamanını fazla almak istemedim için bir ufak örnek verin bir banka e, Karadeniz'de bir yerde e, HES şirketli bir şeyler yapıyor işte. Şeyde e, aynı zamanda bir galeri yani bankasının şubesini galeri şeklinde getirmiş. ...dışarıya ekranlar koymuş... ...Bağdat Caddesi'nde... Ee, ...orada da yeşili koru... ...işte çiçeği sev, hı hı. doğayı sev... ...filan filan diye... E, heslere karşı böyle... ...burada sanatçıyı da kullanıyor... ...yani şey yapıyor işte... ...bakın biz sanata kadar önem veriyoruz... ...doğaya, her şeye saygılıyız... ...hestlere hayır diyoruz... E Pek öbür tarafta ne yapıyorsun? Daha çok evet. para <gülüyor> kazanmak için... Bu biraz başka. temize çıkma çabası... Aynı, ...aynen, aynen... Yani, bir önceki bir analde konu neydi? İnsan neyle yaşar? E, güzel neyle yaşarmış öğrenelim. Bütün dünyadan hak ihlalleri, insan ihlallerine ilişkin e, eserler sergileniyor. Türkiye yoktu. Kürt sorunu yoktu. Ermeni sorunu yoktu. Siz bir önceki bir analde bunları gördünüz mü? Çok üst düzeyde kavramsal salat bağlamında işte, e, enstelasyon bir takım şeyler vardı. Ama bu ülkede 12 Eylül yaşanmamıştı. Ama Şili darbesi yaşanmış. Onu görüyorduk orada. Peki orada ne yaptı? Bir grup çıktı. Kam e, kamusal sanat platformu diye ya da sa kamusal sanat laboratuvarı e, şeyin Webbikoç'un kendine yazdığı mektubu deşifre etti. Ama nasıl deşifre etti? Pankart alıp kahrolsun da medya yapmadı. Onların anladığı sanatın diliyle yaptı. Ve bugün e, 2009'un e, aneli bu bakımdan anılıyor. Artık Biennale'de o günler neler sergilendiği hatırlar ama yapılan bu protesto hatırlanıyor. Ve o mektup onların sanat dilinde yapılan bir sanat performansıydı. Bugüne geldiğimizde e, gezi direnişinin sokakta hayat bulması, sanat anlamında, sanatla iç içe olması. Yani sanat direnişin ruhuydu. Bu ruhu gerçekten e, halk için içinde olan insanlar, sanatçılar olduğu gibi buradan nemalanmak isteyen açık gözler olacaktır. Ee, bu aynı şey gibi oldu işte o bir yandan sen ticaretleşmek için her şeyi yaparken bir yandan da onlardan gibi gözükecek, gözükecek şeyler yaparsın yani yapıyorlar ee, bu anlamda mesela korsan albümler ve kitaplar yani korsan diyorum belki yanlış telaffuz ediyorum ama google'dan siz indirin bir sürü görseli onun bunun fotoğrafını alt alta basın işte 40 sayfa üstüne girişine biraz solculaflar ekleyin e bu korsan ee, bir şey dediğiniz zaten. Yani o tabii tanım yanlış, yanlış tabii, değil. Doğru değil. Yani o anlarda şimdi üstüne de e, Ahmet'e Mehmet'in fotoğrafını bas. Arkasında fiyat koy. 12 lira, 15 lira. Ya insaf. Yani bu, kalk bunu bedavaya. Herkes şey yapar. Ama sen 15 lira deyip de iki tane laf yazdığında bir fotoğraf albümü yaptığını söylüyorsa dolandırıyorsun. Buna hep birlikte karşı çıkmaklar Bugün piyasaya zannediyorum 5-6 tane kitap çıkmış bu anlamda. Belki bir ikisi bunların istisnası olabilir ama ben bir tanesini gördüm. İçinde fotoğraf olan arkadaşlar telif şeyine göre bu sistemin yasalarına göre onlarla uğraşacaklarını söylüyorlar. Ben buradan duyurusunu da yapayım. Bir şarkı aramız daha var şimdi. Avusturyalı caz grubu Bulut Band'tan Valor Mollor adlı şarkıyı dinliyoruz. Evet, Radyo Agos kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde biraz, bu son bölümümüzde biraz Red Fotoğraf Kolektifinden bahsedelim istiyoruz. Bir sürü fotoğraf kolektifi var. Red Fotoğrafı diğerlerinden ayıran nedir, neler yapıyorsunuz? Red Fotoğraf'ın sanırım kapısı birçok kişiye açık... Ee, ...bu çoğulluğu nasıl sağlıyorsunuz... ...bundan sonra neler yapacaksınız... ...biraz anlatabilir misiniz? Tabii, e, Red Fotoğraf... ...2008 yılındaki 1 Mayıs'tan sonra... ...kurulan... ...daha doğrusu önce sergiye katılıp... ...sergi bitiminde... E, ...ne oluyor, dağılıyor muyuz ya... ...bir daha sergi açmayacağız mı diye... ...15-20 tane sergi katılımcısı arkadaşım... ...bir çay bahçesinde... ...ya biz dağılmayalım... ...bu ilişkiyi sürdürelim düşüncesiyle oluştu... Red ismi e, o toplantıda kararlaştırılamadı. Eve dönerken cep telefonlarıyla kararlaştırıldı. Yani biraz sanal ortam üzerinden gerçekleştirildi. Önce karşı sanat oldu. Sonra devrimci fotoğrafçılar oldu. Sonra bilmem ne Hiçbir içimizde sinmedi ama Red ismi sindi. Red bir karşı koyuştu ilk etapta. E, sanat ile ilgiliydik. E, sanatta sıcaklığın rengiydi. Mücadelede kızılın karşılığıydı. Ve bizim de ütopyalarımız var. O zaman dedik Red olsun bu grubun ismi. Red fotoğrafın mekanı yok, yeri yurdu yok. Tümüyle sanal alem üzerinden ya da sanal ortamda diyeyim örgütlenen bir grup. Öyle bir yapısı var. Ee, dar bir grup değil, tırnak içinde bir sanat grubu değil ya da sanat fotoğrafçılığı grubu değil. Tümüyle toplumsal hayatta, toplumsal mücadele içerisinde e, yap, göstermek istediklerimizi anlatmaya yarayan bir yapısı var. Manifestomuzu okuyan, e, okuduktan sonra da yaptığımız projeli çalışmalara katılmak isteyenlere açık. Burada hiçbir fotoğrafçı arasında ayrımımız yok. Bütün şeyimiz manifestomuzda yer alan e, düşünsel birliğe he demek. Eğer bunu diyorsa bir fotoğrafçı ev kadını olur. İşçi, öğrenci, memur, profesyonel fotoğrafçı, marka olmuş, isim olmuş, vaay büyük fotoğrafçılardan bir arkadaşımız olur ki bütün sergilerimizde benzer isimlerden de vardır. Ee, biz projeye çalışıyoruz ve mutlaka bütün çalışmalarımızı bir demokratik kitle örgütüyle gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar Çadı Şukçular Derneği ile başladık 2008 e, 1 Mayısındaki sergimizde. Ee, daha sonra diskle, keskle keskin şubeleriyle, Ankara'da işte İstanbul'da birçok ilde e, bazı e, kültür merkezleriyle ama dediğim gibi illaki bir e, demokratik kitle örgütüyle birlikte e, gerçekleştiriyoruz. Bizim red fotoğraf ya da X fotoğrafçıyı meşhur etme gibi derdimiz yok. E, biz konu bütünlüğümüzü anlatan gerçekten e, konuyu e, hakim olan fotoğraflarla yapmaya çalışıyoruz. O anlamda bir sergide bir arkadaşımızın üç tane fotoğrafı oluyor. Bir arkadaşımızın bir tane oluyor. Ee, orada biz ya bu fotoğrafçı çok meşhur. Bunu işte öne bunu bilmem Öyle bir şey de düşünmüyoruz. Biz fotoğraflarımıza koyuyoruz. Fotoğrafların birbirini tamamlamasına gayret ediyoruz. Dolayısıyla e, her proje yeni red fotoğrafçılar kazandığımız bir proje oluyor. Mesela ee, bu en son sergimizle ilgili söyleyeyim. Direniş ve fotoğraf sergisinin duyurusunu yaptık. 3 gün içinde 32 tane sanatçı ya da fotoğrafçı arkadaşımız kimi 30 tane fotoğraf yolladı internet üzerinden, kimi 2 tane kimi 1 tane yolladı. Biz hepsine yer verdik ve bütün fotoğraflar arasında ya işte bu fotoğrafçı kırılır, işte isim yapmış bir adam 10 tane fotoğraf yollamış. Çoğunu kullanalım diye bir mantığımız olmadı. Ondan 2 tane kullandık. Ama onun çektiği fotoğrafları tamamlayan, yani bizim konseptimiz dahilinde, daha dün fotoğrafa başlamış bir arkadaşın üç tane fotoğrafını kullandık. Şimdi sergiyi izleyenler uzaktan şöyle bir baktığı zaman o bütünlüğü görecekler. Bundan sonra bir sürü projelerimiz var. Yazarlar Türkiye Yazarlar Sendikası'yla geçen sene 1 Mayıs fotoğraf sergilerimizi açtık. Sokakta açtık, Adana Festivali'ne götürdük. Kapalı mekanlarda tekrar gerçekleştirdik. Orada da aynı şey geçerliydi. Şimdi devri kültür Merkezi ile direniş konulu bir fotoğraf çalışmasına başlayacağız. Türkiye Hazalar Sendikası'na tekrar bir projemiz var. Ee, bizim için burada bütün mesele paylaşmaya açık. Ee, mümkün olduğunca bunu e, herkesle paylaşmaya yönelik çalışma olması. Ekonomik yanını çözmek için birlikte e, üstlendiğimiz bu mesele, üstlendiğimiz kurum. E, bunda ise mesela bu sergi e, karşı sanatın desteğiyle oldu. Yani bütün giderlerini karşı sanat üstlendi. Bir öbür sergimizi yazarlar sendikasını, bir öbür sergimizi işte devri Kültür Derneği anlatabiliyor muyum? Bu anlamda var olan gruplardan ayrılmasının tek nedeni ya da çoklu şey, önemli yanı bu. Başkanımız yok, başkan yardımcımız yok. Bir fikrin inşası var. Küratörü kendimiziz. Serginin konseptine karar başla verdikten sonra ki o biz bir Sergi katılım bir şeyi çıkartıyoruz, neden ona duyurusu. Orada maddeler şeklinde var zaten. Ne biçim, ne biçim, ne şekilde bir şey gerçekleştireceğimiz. Siz maili alıp bakıyorsunuz. Aa evet ya bana uyuyor, kadın sorununu işleyecek. Benim de şöyle fotoğrafım var ya da böyle bir fotoğrafçı çalışması göndereceğim diyorsunuz. Ve bizim sergimize katılmış oluyorsunuz. Bu anlamda 2800 yılından bu yana bizim e mail listimiz listemizde şu an 200'ün üzerinde fotoğrafçının maili var. Biz bütün duyularımızı bu önceki kendi veri tabanımızdaki fotoğrafçılara yolluyoruz. Onun dışında Facebook, internet sitesi veya gazetel aracılığıyla da bütün Türkiye'ye açıklıyoruz. Diyoruz ki biz bu alanda böyle bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamızda manifestomuzda şu şekildedir. Kabul ediyorsunuz katın. Ha bu sergi katıldın, öbürüne katılmadın, gittin. Yok böyle bir şey. Sen e, işçi meselesini anlatan grevlere ilişkin çok iyi bir çalışmam vardır. Bizim öyle açtığımız bir proje içerisine girebilirsin. Ama yarın e, Kürt sorununa ilişkin bir projemiz olduğunda ister girersin ister girmezsin. O anda bizim için baz alınan şey o sergiye katılanların ismini açıklamak olur. E, bu şekilde bir yapımız var. Dediğim gibi başkanımız, mekanımız falan yok. İnternet üzerinden Red Fotoğraf diye Google'dan yazdıklarında web sitemiz çıkar, e, Facebook sayfamız vardır. Oralardan oralardan e, bize ulaşabilirler. Sanıyorum ki bu e, Red Fotoğrafçılar, Red Fotoğraf Kodaktifi e, bu performansıyla bir anlamda e, Türkiye dışında da görünürlük, tanındıklık elde edebilme potansiyeline sahip. Bu konuda evet. ne düşünürsünüz? Yani e, özellikle son bir buçuk aydan beri yaşadığımız şeydir. Çünkü bütün dünyanın ilgisini çekti. Buradan giden fotoğraflar da bu anlamda Önemli. herkes için anlamlı. Tabii ki ajansların burada kendi muhabirleri var, şu var, bu var ama e, öbür yandan sizin çektiğiniz fotoğraflarda özellikle karelerde var. Yani e, salt, bir gazeteci fotoğrafçının anda eylem esasında çektiğinin dışında da e, çok şey söyleyen fotoğraflar evet. var. Çok konuşan fotoğraflar var. Bunların oralarda da görünür olabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mesela, Katılır mısınız? E, Tabii sıcağı sıcağına dün düzenledim Amsterdam'dan e, bir grup belgeselci geldi. E, bizden görsel temin etmek Hı. istediğini söyledi. Onları biz dijital ortamda göndereceğiz. Yani bizim tek derdimiz şu. Ticari bir metalle dökülmeden, para karşılığı e, olmamak kaydıyla bizdeki, bir red fotoğrafçılar bu konuda açıktır. Elimizdeki bütün fotoğrafları, yani kentsel dönüşümden, bir mayıslardan gezi direnişine kadar e, paylaşmaya açık olmak üzere açığız. Ama, Ama müelliflerinin e, müelliflerin de bir ticari. E, ticari anlamda hakları söz konusu olamaz mı peki? Tabii Özcan olur. Mesela Bey. siz Agos olarak e, böyle bir şeye bize destek olmak isterseniz biz ücretsiz. Yani bunları e, bir lave size paylaşırız. Ama siz kalkıp bilmem ne şirketi olarak bilmem ne AVM'de böyle bir şey yapmaya kalktığınızda biz buna izin vermiyoruz. Bir kere hem ideolojik olarak Hı. hem ticari anlamda metale dönüştürülmesine karşıyız. Bir gazetenin Agos'un eki olarak e, 16 sayfa basın. Eyvallah. Anladım. Ama Kalkıp bilmem ne X medyasının e, süslü püslü bilmem ne 30 liraya satılan bir şeyin eki yapın. İşte buna karşıyız. İkilisi de medya alanında. Hı hı. Ama biri bizim hayata bakış açımızda olan öbürü ticari bakan. Bugün ticari olarak e, sos olarak kullanılmaya biz karşıyız. Yani BNL'lere de bu anlamda karşıyız. Çünkü BNL'ler de soslama üzerine kurulu yapılardır. Ve bu gezin şeyinde yıkıldılar. Yani o kentsel dönüşümü, e, halkı kandırmaya yönelik yüzleri, bu gezi olayı onları da yıktı. Bilmiyorum evet. şimdi ne yapacaklar. Ben son olarak, herhalde bitiyor şeyimiz. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Evet toparlıyoruz yavaş yavaş. Direniş ve Fotoğraf Sergisi'ne katılan Red Fotoğrafçı'nın isimlerini saymak istiyorum. Biraz kalabalık bir liste. Hı hı. Zamanımız lazım. Şimdi şimdiden tamam. onlara da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize hı hı. destek verdiler. Ee, dediğim gibi e, bize değil kendileri de, yani kendilerini aslında orada var ettiler. Ben bu arkadaşlarıma e, huzurunuzda teşekkür etmek için bir isimlerini okumak istiyorum. E kollektiften bahsettiğimizde siz bir de temsilci konumunda olduğunuz evet. dolayısıyla. E tabi buyurun de buyurun. Işte, e abc'ye göre gidiyorum. Ali Karasu, Atilla Atala, Bülent Müftüoğlu, Cem Yeten, Çağla Mazlum, Deniz İlgün, Engin Çolakoğlu, Faik Başaran... Eliz Oskay, Fatih Pınar, Gündem Elçi, Güven Kebeci, İknur Yüksel, İsmail Cem, İsmail Karabulut, Levent Kara Al Kara Alioğlu, Metin Yoksu, Naalan Çelik, Nazım Serhat Fırat, Necla Osse İran, Nurhan Ankara'dan, Özcan Yaman, Özgür Aslan İzmir'den, Polat Çağlayan Ayvalık'tan, Sakine Yıldıran Sevilay Bayramoğlu, Sultan Güner, Şevket Şahintaş, Şeyma Elaman, Tayfun Kesik, Vahit Akça ve Yusuf Aslan arkadaşları bu sergide e, katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum. Çok güzel. Biz size teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Biz haftalardan beri aşağı yukarı e, gezi olayları başladığından beri her haftamızın gündemi bununla ilgili geçtiği konuklarımız böyle gitti. Bu haftayı da böyle tamamladık. Hı hı. Öyle mi? Geldik mi haftanın sonuna şey yukarı? Evet şimdi. Ama son bir müzik anonsumuz var mı? Bir şarkıyla kapatıyoruz programı. Altın Kayısı'nın bu yılki onur konu Charles Aznavur. Şu anda da Charles Aznavour'dan Cem Voyage de je attı. Şarkıyı dinleyerek programı kapatıyoruz. Herkese çok teşekkürler. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Ayağınız sağ olsun. Evet. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'étalait « Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon coup. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu En prenant de l'âge Mais j'ai des idées Je connais mon métier J'y croise encore Rien que sous mes pieds De sentir la scène De voir devant moi Un public assis J'ai le cœur battant On m'a pas aidé Je n'ai pas eu de veine Mais au fond de moi Je suis sûr au moins Que j'ai du talent Mon complet bleu Il y a trente ans Que je le porte Et mes chansons ne font rire que moi je cours le cachet je fais du porte à porte pour subsister je fais n'importe quoi Je n'ai connu que des succès faciles des trains de nuit et des filles à soldat l'inimitable cachet Ağos Saati. Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.